627. konu, Hz. Ömer'in hançerlendiğinde Allah korkusundan, günahımla sevabımın birbirine eşit olmasını isterdim, demesi, İbni Abbas şöyle anlatıyor, Hz. Ömer bıçaklandığında yanına gittim, ona, ey müminlerin emiri, sana müjdeler olsun, sevinmelisin, çünkü Allah Teala seninle yeni yeni şehirler kurdu, nifak ve fitneyi ortadan kaldırdı, Yine senin sayende Müslümanların rızıklarını genişletti, dedim, bana, ey Abbas'ın oğlu, sen beni iyi bir yönetici olduğum için mi ediyorsun, dedi, ben de, ey müminlerin emiri, seni, bunun dışında birçok güzel işlerinle de met ediyorum, dedim, bunun üzerine, nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki dünyaya nasıl gelmişsem, aynı şekilde günahım ve sevabım birbirine denk olarak gitmeyi çok isterdim, buyurdu.